tick Nöro felsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürvit. Günaydın değerli dostlar. Öncelikle destekçimiz Burcu Ataman'a teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Geçen hafta kaldığımız yerden devam etmeyi Diliyoruz. Şöyle kısa bir hatırlatma yaptığımızda e, Yaratıcılık ve beyin ilişkisinde genel beyin bilgileri ancak türe ait bize e, bir giriş kapısı açar demiştik Ama türün neden yaratıcılık e, oluşturduğunu anlayabilmek için de bu bilgilerin bilinmesi gerekir demiştik ve sırayla beyin yarıları, ondan sonra farklı el kullanımları ve e, beynin içindeki lobların farklı işlevleri ve beynin ön ve arka bölgeleri arasındaki farklı işlevsellikten örnekler vermiştik. Ve özet olarak beynin bu bilgiler çerçevesinde huzur ve barış organı değil, çatışma. Ve fırtına organı olduğu biyolojik anlamda açık seçik ortaya çıkıyor. Ama beynin içindeki bazı mekanizmalar bu fırtınaları yatıştırabiliyor, yeni imgelerle yeni fırtınalar çıkartabiliyor ve dolayısıyla bu insan serüveni içinde de devam ediyor. Bu çizginin belli bir yerinde de yaratıcılık beyin işlevleri olarak ortaya çıkıyor. Beynin biyolojik kurgusunun ve işleyişinin aslında hiç de sevimli görünmeyen bu sonuçları evresel sonuçlardır. Beyinde gelişen bir savunma ve dışlanmama stratejisidir bunlar. Beynin sonucu belli olmayan yaratıp faaliyetine ne zaman nerede girebileceği ile ilgili bir filtredir. Beynin bazı mekanizmaları yaratıcı faaliyet üzerine uyguladıkları baskıyla adeta biyolojik anlamda dışlanmamayı sağlama görevini yaparlar. Sosyal uyum da bu yoldan sağlanır. İnsanın hangi konumda olursa olsun kendini rasyonalize etmesi de bu yoldan sağlanır. Ve tabii ki sosyal uyumluk ve rasyonalizasyon ne artarsa yaratıcılık da o denli körelir ve engellenir. Çünkü uyumluk, mantık, rasyonalizasyon ve matematiksel yaratıcı düşünceyi baskılar ve onun içine statik bürokratik kurallar koyar. İşte bu yüzden bir hastalık nedeniyle beynin bu bölgeleri etkilendiğinde baskının dengelenmesine ya da ortadan kalkmasına paralel biçimde yaratıcı faaliyet serbestlenebilir. Aksine bir başka hastalık nedeniyle bu sefer beynin arka bölgeleri etkilendiğinde bu kez yaratıcı faaliyet darbe alabilir. İşte daha önceki programlarda da sözünü ettiğimiz gibi, örneğin frontotemporal demans denilen e, hastalığı birinciye, Alzheimer hastalığını ise ikinciye örnek olarak vermekteyiz. Bu örnekler nedeniyle aslında yaratıcı, yeteneğinin, yara, yaratıcı yeteneğin herkesin beyninde olduğunu söylüyoruz. Peki, beyindeki yaratıcı faaliyetin serbestlenmesiyle ilgili örnekler sadece bir takım hastalık senaryolarıyla mı ilgilidir? Elbette ki hayır. Bunu böyle düşünmek, bir yandan hastalıklar dışında beynin kendi iç mekanizmalarının doğans, doğal nedenselliğine mahkummuş gibi görmek, diğer yandan da sanat tarihini yanlış yorumlamak anlamına gelir. Beynin iç mekanizmaları Tabii ki genetik ve biyolojik bir düzene sahiptir. Ancak beyin otomatik olarak çalışan bir yapı değildir. Yani yüzyıllardan beri varsayıldığı üzere kartezyen bir organ olarak çalışmanın ötesinde çalışma prensipleri olan bir organdır. Beynin içinde kabul ve red mekanizmaları sürekli bir mücadele içindedir. Öğrenme bile bir anlamda beynin kendi kendini reddidir. Öte yandan sanat tarihi tamamen hastalardan da ibaret değildir. Bunların anlamı beynin yaratıcı içgüdü doğrultusunda kendisiyle mücadele edebilme kapasitesinin olduğudur. Nasıl? Sosyal uyum, düzen, mantıksallık ve rasyonelite dışına çıkılarak kim ne derse İnsanın içinden gelen sesi dinlemesi yoluyla. Bu arada insanın içinden gelen sesin nörobilimdeki son ismi de duygusal zekadır. Gözde görülür bir beyin hastalığı olmayan, bunun emarelerini taşımayan bir kişi, sağlıklı sayılan beyniyle bu karşı koyuşu nasıl becerebilir? Bu da önemli bir sorudur. Bu soru bunca program ve söz sonunda bizi garip bir şekilde Haftalarca önce çıktığımız yolun başlangıcına yeniden götürür. Sanat faaliyeti içinde olanların davranış biçimlerini. Yani sözü sanatçılarda bu davranış biçimlerini yaratma adına kendi beyinleriyle giriştikleri mücadelenin göstergeleri olduğunu söylemeye getiriyorum. Bu göstergelerin kimi zaman hastalık süreçleri yoluyla, Sanat eserinden önce ya da beraber. Kimi zaman algı gücünü arttıran kimyasallar ya da bitki yaprakları. Kimi zaman da sanatçının kendi bilinçli olarak kendini ortamdan ayırması, kapatması ya da uzaklaştırması yoluyla ortaya konabildiğini biliyoruz. Hangisi devrede olursa olsun bazen birlikte de olabilirler. Baskılayıcı etkisinden kurtulmaya çalıştıkları beyin bölümü mantıkla, Durumunu yeterli görmeyle ve savunmayla ilgili işlevlerin ortaya konduğu beyin bölümü daha çok da ön beyin bölgesidir. Diğer bir yaklaşımda bunlar yoluyla yaratıcı beyin harekete geçirilmeye çalışılmaktadır. Bunların iyi ya da kötü doğru veya yanlış olmalarından söz etmiyoruz. Daha çok yaratıcı faaliyete katkılarından söz ediyoruz. Burada beyinsel olarak iki tür zekadan, onların çarpışmasından, mücadelesinden de söz etmekteyiz. Demek ki beyin yarıları çarpışmakta, beyin lobları çarpışmakta, e, beynin ön ve arka bölgeleri çarpışmakta ve bunların zihinsel çıkarımı olarak ad edebileceğimiz zeka türleri de çatışma içindedir. Yani mantıksal zeka ve duygusal zeka arasında bir çatışma vardır. İnsan da evrimin bir getirisi, Bazen götürüsü olarak mantıksal zeka ile ilgili beyin bölümü diğer türlere oranla çok gelişmiştir. Bu bilinen bir şeydir. Bu zeka e, öteden beri IQ olarak bilinen ve sol beyinle daha çok yakından ilişki kurulan dille yakın ilişkileri olan zeka türüdür. Bu zeka türü neredeyse bir asır tek bir zeka türü olarak kabul edilmiştir. Bu kabulün ardında felsefi bakımdan Descartes'ci dualizm ve aydınlanma felsefeleri, ekonomik model olarak da kapitalizm, toplumsal model olarak da modernist toplum anlayışı vardır. Mantıksal zeka, bilimin kendine dayanak olarak seçtiği zeka türüdür. Diğeri yandan, daha çok sağ beyni ağırlıklı bir kavram olan duygusal zeka, yani IQ, beynin algı merkezleri, onların aralarındaki bağlantıları ve emosyonlarla ilgili zeka türüdür. Bu zeka türü, Yaratıcı insan faaliyetini tetikleyen zeka türü olarak kabul edilmektedir. Bütün bu söylenenler aslında her zaman birbirinden ayrı diğer yargılarıyla değerlendirilen sanat ve sanatçı kişi arasında bilimsel yönden kurulan bağlantılarla ilgilidir. Öteden beri bu ikisi birbirinden ayrı değerlendirilmiş, deyim yerindeyse sanat eserleri nedenle yüceltilmiş yüceltilmişse sanatçı kişiliklerde o denli aşağılanmıştır. Şimdi ise nörobilimin beyin araştırmalarıyla bu ayrımın nesnel ve bilimsel değil, ideolojik ve öznel bir ayrım olduğunu anlıyoruz. Sanat ve sanatçı bir bütündür. Ve bu bütünlüğü sağlayan, sanatçıya sanat eseri yaratma yolunda giriştiği mücadelede yardım eden, onun önünü açan, kendi beyniyle olan savaşımıdır. Bu savaşımın, <gülüyor> sanatçının beyninde nasıl ceryan ettiği konusuna girmeden buraya kadar anlatılanlardan şu sonuçlar çıkıyor. İnsan beyninin sanat imgeleri üretmeye yatkın bir beyin olması sadece kategorik bir bilgidir. Ve bu bilgi bu tür bir beyne sahip olan insanlardan neden sadece çok az bir bölümünün sanatla ilgili olduğunu açıklamaz. Sanata yatkınlıkta solaklık bir faktördür ama neden bütün sanatçıların solak olmadığı ya da neden bütün solakların sanatçı olmadığı soruları bu faktörün etkisini sınırlar. Bazı sanatçılarda akıl hastalıkların olması, bazı akıl ve beyin hastalıklarında sanatsal yeteneğin artıyor olması veya artıyor gibi görünmesi gruplar düzeyinde doğrulanmayan sınırlı doğrulama gücü olan faktörlerdir. Bunların ötesine bakmak gerekir. Mesela ilk saf doğal olanla ilk izlenime bakma gerektiğini günümüzün sinir bilim araştırmaları açısından nasıl değerlendirebiliriz? Günümüzün sinir bilim araştırmaları bu tür bir bakışı insan beynine uygun görüyor ve destekliyor. Örneğin Prost anılarımızın <gülüyor> düzmece olduğuna inanıyordu. Biz gerçek olduğunu hissetsek de aslında anılar incelikle uydurulmuş yalanlardan başka bir şey değildi. Ona göre gerçekleri hikayemize uysun diye eğip bükeriz ve zekamız yoluyla deneyimi yeniden işleriz. Prost, anılarımızın gerçekliğini dikkatli bir şekilde ve biraz şüpheyle ele almamız gerektiği uyarısında bize bulunur. Anıların... Güvenilmezliği aslında Freud'un da dikkatini çekmişti. İsteri krizlerini çocukken maruz kaldıkları cinsel istismara dayandıran sayısız hasta Freud'a psikoterapi için gidiyordu. Freud hastalarının itiraflarını açıklamak için birbirinden farklı iki senaryo ile karşı karşıya kalmıştı. Ya kadınlar yalan söylüyorlardı ya da cinsel taciz Burjuva Viyana'da rahatsız edici biçimde yaygındı. Sonunda Freud... Cevabın kendisini açtığını anladı. Zira kadınlar cinsel istismara hatırlarken aynı zamanda çarpı, çarpıcı anılar da yaratıyorlardı. Bunun nedeni çok sonraları anlaşıldı. Anılarımız gerçekte yaşanmış olup olmadıklarından bağımsız olarak beyin tarafından doğru hissedecek şekilde tasarlanıyordu. Burada anıların şekillenmesinden sonra onların değiştirilmesini etki eden İki faktörün varlığı gösterilmiştir. Bu faktörlerden birincisi, koku ve tat duyularının sadece duyu değil, aynı zamanda beyni güçlü bir şekilde duygusal uyarıma tabi tutan özellikleriydi. Koku ve tat özelliği, belirgin olan olguları bu nedenle biz daha iyi hatırlarız. Bunun altyapısında, beyindeki koku ve tat merkezlerinin bellekle ilgili stratejik bir yer olan hipokampuza da yakınlıklarıdır. Diğer duyular ise hiç güvenilmez anılar yaratırlar. Prost'un sevdiği örnek olan limonlu kek örneğinden gidersek, Prost, limonlu kekin son kırıntılarının yenmesinden itibaren, beynin limonlu kek konusunda kendi çarpıtmalarını yarattığını, başka bir duyu yoluyla da örneğin, Keke dokunularak bu anıların canlanamayacağını söylüyordu. Anıların değiştirilmesine yardımcı olan ikinci faktör ise yukarıda sözünü bolca ettiğimiz beynin mantıksallık, rasyonalizasyon özelliğiydi. Ön lobun bu işlerle ilgili bölümü her anıyı kendi süzgecinden geçirerek yeniden kodluyordu. Sonuçta her iki mekanizma yoluyla anılar orijinalliklerini yitiriyor, biz de beynin uydurduklarına inanıyorduk. Prost adeta çekirdekten bir nörobilimci gibi zihnini bu etkilerden korumak savaşımını veriyor. Kendisi için en doğru olanı yapmaya çalışıyordu. O da her türlü dış etki ve uyarandan zihnini yalıtarak anıların saf hallerine ulaşmaya çalışmaktı. Böyle davranırken adeta beynin çalışma biçimini deşifre ediyor, anatomisini ortaya koyuyordu. Değerli dostlar, kısa bir müzik arasına ne dersiniz? İstanbul 1925 CD'sinden bir kanto dinlemeye sizleri davet ediyorum. Deniz Kızı söylüyor. Değerli dostlar, ee, devam ediyorum. Cezanne'ın örneğin görmeyle ilgili yaptıkları da Prost'un yaptıklarının aynı aynısıydı kategorik olarak. O beynin bir ayna ya da fotoğraf makinesi olmadığını anlamıştı. Beyin bir nesneyi ya da manzarayı ilk haliyle gördükten sonra gördüğünü değiştiriyordu. Bu değişim Prost'un anılarında olduğunu söylediği türden bir değişimdi. Bu değişimle ilk saf görüntüye... Beyin müdahale ederek onları isteklerimiz doğrultusunda değiştiriyordu. Sezanda da Prost gibi o ilk ve saf hali yakalamaya çalışıyordu. Bunun için de kendini Prost'un bir odaya kapatmasında olduğu gibi ortamdan yalıtmaya çalışıyor. Örneğin bir elmaya saatlerce bakıyor, aradığını bulmaya çalışıyordu. Nörobilimi işin içine katmadan bile sadece sanat tarihçilerine ve eleştirmenlerine bakarak her ikisinin de Yöntemlerinin son derece başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Son zamanların nörobilim araştırmaları, Prost gibi Sezan'ın da doğru yaptığını söylemektedir. Bu araştırmalara göre beyin sadece görmemekte, aynı zamanda düşünmekte, tahayyül etmektedir. Bu düşünce ve düşünme ve tahayyül işlemleri son derece karmaşık bir sistem içinde gerçekleşmektedir. Beyinde her şey iki kez görülür. Ve iki farklı sistem içinde en az altı farklı alan görüntüyü işler. Bizim gördüm dediğimiz bütün bunların sonucu ve değişmiş ve değiştirilmiş bir dünya ve eşya görüntüsüdür. Hatırlamaya çalışırken de gördüğümüz zaman da aslında işlemden geçirilmiş şeyleri algılarız. Bir şeye baktığımızda beyin <gülüyor> öncelikle onun bulanık fotoğrafını çekerek yönetici loba, ...şu meşhur ön loba yollar... ...yani denetleyiciye yollar... ...bunun ardından... ...görüntü işlenerek yeniden oluşturulacaktır... ...bu görüntü işleme sürecinde... E, ...salise kadar bir zaman içinde... ...bulanık görüntüye... ...sınır, derinlik... ...şekil, renk bilgileri eklenir... ...ve biz bunu bütün olarak görürüz... ...bu işlemler... ...altı ayrı görme alanı tarafından yapılır... ...bu işlemlerle birlikte... ...ne... Ve nerede sistemleri beyinde devreye girerek alt tarafta bulunan ne sistemiyle neye baktığımızı üst yanda olan nerede sistemiyle ise nereye nasıl baktığımızı anlarız. Bu sistemlerin etkilenmelerinde ne tür bozuklukların ortaya çıktığını nörobilim literatürü bize örneklerini sunuyor. Örneğin kör ismi verilen e, gör, gör, görmediğimizi düşündüğümüz halde isimlerin hareketlerini ve nerede olduklarını bilebilme yeteneğimiz bu ikili sistemin birinin diğerine göre, yani ne sistemin etkilenerek nerede sisteminin ne olarak sağlam kalmasıyla ilgili bir duyudur. Buna karşılık Oliver Sacks'ın meşhur olgusunda olduğu gibi karısını şapka adam, tarzında bir vakanın ortaya çıkması için de bu kez ne sisteminin ne sisteminin etkilenmiş olması lazımdır ki bu sistemin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan hasta karısının kafasını tutarak onu şapka zannederek kendi kafasına geçirmek istemektedir. Bu işlemler sırasında neye ve nereye baktığımıza bağlı olarak duygusal sistemimiz ve onunla ilişkili olarak da bellek sistemimiz de devrededir. Bu etkileşimlerle hep aynı şeyi görmeyiz, görmek istemediğimizi ihmal eder, hoşumuza gidenlere de dikkat kesiliriz. Sezan bir elmaya saatlerce bakarken beyninde bu işlemleri adeta geriye doğru saflaştırmanın peşindeydi. Eğer elmayı gördüğü gibi çizseydi, bütün bu görme süreçlerinin süzgecinden geçen bir görüntünün sadece resmini izleyecekti. Bu süreçler elmaya elma olmanın ötesinde renk ve cins özelliklerini katıyordu. Sezan ise elmayı ilk gördüğünde beyninde oluşan flu görüntünün elmanın o en ilk, en saf görüntüsünün izlenimini arıyordu. Prost en saf belleğe ve anıya ulaşmak için nasıl gayret gösteriyorsa, kendi beyniyle mücadele ediyorsa Sezan da elmaya bakarken bunu yapıyordu. Van Gogh güllerle Arles tablosunu yaparken karşısında gördüğü sarı rengi tuvaline yansıtabilmek için bir yaz boyu uğraştığını söylemişti. Sanatçı kendisi yine kendi beyni ve algılarıyla böyle bu türden bir savaşın içine girmiş bir kişidir. Değerli dostlar bu bölümü kapatmadan önce şöyle bir özet belki yapmak mümkündür. Yaratıcılık Kategorik olarak insan beyninde, çekirdek olarak insan beyninde vardır. Ancak bir insanın yaratıcı olabilmesi için beyninde bu kategorik verilerin ve çekirdek bilgilerin olması yeterli değildir. Çünkü sanat bireysel bir faaliyettir. Bireysel bir yaratıcılığa dönüşebilmesi için kategorik bilgilerin mutlaka beynin biyolojik mekanizmalarının serbestlenmesi ve doğal halleriyle iş görmesi gerekir. Ve bunun da adı, beynin biyolojik mekanizmalarının kişiye yaşattığı bir iç mücadeledir. İşte bu yüzden birçok sanatçı hayatlarında bilmeden ve bazıları hissederek bunu kendi hayattaki davranış biçimleriyle, yaşam biçimleriyle e, göstermişler ve bunun da toplum tarafından verilen cezalarını çekmişlerdir. Ama onlar kendi beyinlerinin orijinal Anlamda bir eserini vermişlerdir. Teşekkür ediyorum. Açık beyin. My brain Nöro Neuro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.